Hoş Nas Salt bünyesinde yer alan Yararlı Sanat Ofisi kapsamında Türkiye'den Yararlı Sanat örneklerini araştırıyor. Bugün kendisiyle hem bu araştırmaya dair izlenimlerini, hem de Türkiye'de Yararlı Sanat bünye temas eden pratikleri konuşacağız. Onur da aynı araştırmanın içinde yer aldığı için zaman zaman e, ben de aynı olacak tartışmaya konuşmaya. Şimdi belki e, Naz'a ilk sorumuzu soralım. Hı hı. Şimdi biraz bize belki yürütmekte olduğun araştırmanın kapsamı hakkında bilgi verebilirsin. Araştırmanın konuştam olarak ne, nelere baktınız? Hı hı. Ee, şöyle, aslında benim Mart ayından itibaren katıldığım bir araştırma bu. Ee, Türkiye'den yerli sanat e, adı altına tamamlayacak işleri araştırıyoruz. Ee, ve sanat pratiklerinin ötesinde de kesişme alanları olan e, hem güncel hem tarihsel bakıları bir araya getiren bir araştırma gerçekleştiriyoruz. Ee, biraz siyasal ve toplumsal olaylara çözüm bulan e, ve hani bununla ilgili müdahalede bulunabilen sanat, e, sanatın bir araç olarak kullanıldığı vakaları e, tespit etmeye çalıştık e, biraz yerel sanat arşivinden bahsetmek gerekirse e, dünyanın çeşitli zaman dilimlerinde ve coğrafyalarında oluşan e, yerel sanat vakalarını işliyor e, bunu da internet üzerinden paylaşıma açıyor e, biz de buraya e, güncel ve tarihsel vakaları eklemeyi e, hedefliyoruz ee, Bazı kriterleri var bu arşeve dahil olmanın. Belki onlardan bahsetmek, fikri netleştirmek için evet. iyi olabilir. Ne gibi kriterleri sağlamak gerekiyor o arşive dahil olmak için? Ya da sizin ara, yani araştırmada yararlı sanat niteliği kazanmak için? Tabii ben bu 8 kriterden bahsedeyim. Ee, i̇lki mesela toplum içerisinde sanat için yeni kullanımlar önermesi. Ee, i̇kincisi sanatın etkili olduğu e, ve... İşte yönetimsel hukuki eğitsel bilimsel ekonomik gibi açılardan sanatın sınırlarını ve alanlarını zorlaması bir diğeri zamanın takipçisi olması güncel gereklikleri tespit etmesi ve bunları sessiz kalmaması gibi bir diğeri uygulanabilir olması ve gerçek durumlarda işlev göstermesi yani e, bunların işlediğini de tespit edebilmek kritik bir mevzu bir diğeri e, eser yaratıcılığı yerine girişimci olmayı, izleyici olmak yerine kullanıcı olmayı teşvik etmesi. Yine bir diğeri e, kullanıcılara pratik ve yararlı sonuçlar sunması. E, yine bir diğeri değişen koşullara uyumlanırken sürdürülebilir olması. Bu işleme ve sürdürülebilir kritik, olma meselesi oldukça kritik galiba. Evet e, ve sonuncusu da estetiği dönüşme dayalı bir sistem olarak ee, yeniden işte evlendirilmesi yani estetiğin anlamını da biraz daha pratik bir anlama dönüştürmesi, uygulanabilirliğe referans vermesi gibi de düşünülebilir. Herhalde sanat fikri üzerine zaman zaman konuşuyoruz bu programda aslında ne olduğuna dair her konuğumuzla beraber konuşmamızda derinleştiren bir e, tartışmamız var. E, daha önce dikkat çektiğimiz gibi temel meselelerden bir tanesi sanatın ...bir soruna işaret etmesinin ötesinde... ...nazında saydığı kriterlerdeki gibi aslında... ...o soruna dair bir çözüm üretme... ...o çözümün uygulanabilir olması... ...sürdürülebilir olması gerçekten o alana dair... ...toplumsal ya da siyasal bir meselede... ...bir tür dönüşüm yaratma... ...bir tür müdahalede bulunma hali... ...peki sanattan çok bahsediyoruz ama... ...araştırma kapsamında siz hangi alanları ele alıyorsunuz... ...sanat pratikleri dışında... ...ne gibi alanlar var... ...tabii... ...yani aslında... Birçok farklı e, alanda e, bakıyoruz. Şimdi buraya mesela konukları aldığımız zaman yaptığı işi sanat olarak tadımlamıyor. Hı -hı. E, ama hani aslında yararlı sanat kriterlerinin pek çoğunu da karşılıyor. Orada öyle sanat olanla olmayan arasında da böyle bir muğlak bir evet, evet. şey var gibi geliyor bana yararlı sanatta. Siz de böyle rast geldiniz. Bir mi, önceki bu programda mesela mimarlık evet. üzerine konuştuk. E, bu mimarlıkla sanat arasındaki ilişkiyi tartışan bir şeydi araştırmadığı muhtemelen mimarlık örnekleri pek çok var. Başka ne gibi örnekler? Evet yani mimarlık ve özellikle güncel vakalarda çok rastladığımız bir şey kentsel dönüşüm üzerine arkeoloji, ekoloji, pedagoji, alternatif pedagoji, sinema, aktivizm, tasarım, edebiyat, iletişim, medya birçok alanı kapsayan vakalarla çalışıyoruz ve görüştüğümüz insanlar da çoğunlukla bunu dediğiniz gibi sanatın ötesinde bir yarar sağlamak adına Yap. nitelendiriyor. Yani bu programdaki en böyle yoğun tartışmalardan bir tanesi gelen konukları sanat yaptığına ikna etmek oluyor. Evet. Aslında <gülüyor> birçok insan sanat yaptığını düşünmeden yani bu pratikleri gerçekleştirmekte. Arşivdeki işlerin bir kısmı da öyle. İlk bakışta bir sanat eseri gibi ya da bir sanat işi gibi gözükmüyor. Ama bir yandan da yarar sanat fikri bunu sanatla beraber tartışmamıza imkan veriyor. Evet. Biraz belki hani yararlı sanat fikri Türkiye'de nereye oturuyor hani onu da detaylandırabiliriz diye düşündük. Ee, hmm. Bu fikir yani aslında sanat olmayan e, içerikleri de olduğunu söyledik ama Türkiye'de hangi sanat akımlarıyla benzeştiğini söylersek belki ya da benzeşiyor mu böyle bir benzeşme var mı? Hangi dönemlerle ölçüyor hmm. Türkiye'de? Biraz büyük bir soru ama hani biraz şey fikir egzersizi gibi düşünebiliriz. Evet yani e Sanat takımları üzerinden birebir işaret etmek mümkün olur mu bilmiyorum ama e, bence ülke tarihindeki belirli toplumsal e, politik hareketlerin takibinde e, ortaya çıkmış ihtiyaçlara bir bağ var arada. E, özellikle 1940'larda işte köy enstitülerinin kurulması e, gibi en tarihsel, en eskiye giden vakayı düşünebiliriz. Ee, bunun devamında işte 1960'larda e, genel olarak dünyada hem Avrupa'da hem Amerika'da otoriteye başkaldırının ortaya çıktığı bir dönem. 68 hmm. hareketlerinin devamında e, yine ortaya çıkan bazı e, ihtiyaçların e, Türkiye'de de işaret hmm. ettiği belirli noktalar var. E, özellikle askeri darbeler sonrasındaki... Ee, toplumsal huzursuzluklarla ee... Yani ne zaman bir toplumsal hareketlilik olsa aslında sanatında onu takip eden, Cevap bir tür e, karşılayan, onunla <gülüyor> muhatap olarak konuşan bir tür e, pratik geliştirdiğini söyleyebiliriz. En dediği gibi 30'lar 40'lar belki aslında daha devletçi, halkçı e, işte bir tür e, toplumsal müdahalenin parçası olarak köy gibi işte ne bileyim gazi üniversitesi hı hı. resim İş bölümü gibi bazı örnekler halk evleri gibi örnekleri düşünebiliriz. Sonrasında 60'larda dediğin gibi 70'lerde işte daha aslında sol sosyalist daha devrimci pozisyonlardan sanata kavrama halleri var. Burada şunu eklemek yararlı olabilir. Özellikle 1970'lerde ülkenin bulunduğu koşullara bağlı olarak da sanat ortamı çok sıkıntılı bir süreçte. Yani ...ekonomik zorluklar, siyasal kısıtlanmalar... ...ve sanatın toplumda buluştuğu... ...kanallar çok dar. Yani... ...mekanlar, galeriler sayıca çok az. E, o yüzden aslında buradaki... ...huzursuzluklarla da sanatçıların... ...bir araya geldiği oluşumlar... ...yavaş yavaş oluşmaya başlıyor 1970'lerde. E, ve yine... ...Onur'un bahsettiği gibi... E, ...Gazi Eğitim... Fakü e, resim, resim, ...Resim İş miyorsun? Bölümü... E, A ...nün de ortaya çıkardığı... E, işte sanatçıların yurt dışına gönderilme programları sonrasında ülkelerine geri döndükleri dönemde e, sanat eğitiminde bir hareketlilik oluyor. E, onun ortaya çıkardığı şeyler de e, biraz işte Ottu ve Etü'deki eğitim. E, belki belki 90'larda da işte güncel sanat pratiklerinin yükselmesiyle beraber yararlı sanat fikrinin tekrar... Ee, izlerinin sürülebileceği örneklerden bahsetmek mümkün. Burada çok erken dönemlerden e, bir örnek e, Sarkis'in pilav ve tartışma yarışı. Hı hı. 92 sanırım galiba tarihi yanlış hatırlamıyorsam. Ee, evet yani zaten 70'lerden itibaren e, işte ilk Asya'nın düzenliği İstanbul Festivali'nden sonra Biennale'ler e, yavaş yavaş başlıyor ve biraz aslında Türkiye sanat tarihini Biennale'ler üzerine okumak mümkün. E, tam ondan bahsedecektim, Yani aslında İstanbul Bienali'nde ortaya çıkan birçok iş yararlı sanata nispeten daha yakın görülebilecek vakalar. Sarkis o şekilde güzel bir örnek. Hiç ben... yarar kelimesini kullanıyorlar mı? Böyle hani tesadüfen de olsa merak ettim. Yok. Yani şey, çok sanat pratiğine yakıştırılan bir, bir kelime, kelime değil. değil. değil Bazı böyle sanatla işte sanat dışı alanların o muğlak çizgisi üzerinde yer alan işlerde Toplumsal yarar gözetme gibi kaygılar ya da bunun kelimeye dökülmüş olması gibi e, örnekler var. Ama doğrudan yararlı olmaya çalışan bir ya da bunu bu şekilde dile getiren bizim işte yarar sanat fikri üzerinde konuştuğumuz terminolojide dile getiren örnek sayısı çok az. Hmm. E, bir son döngü belki de e, işte 2008 sonrası işte dünyada Occupy bu hareketi sonrası teşvik edilen bir daha böyle toplumsal içerikli. Sanat pratikleri Türkiye'de belki Geziye Hareketi sonrasında yeniden Hı -hı. bir iğme kazanıyor. Böyle birkaç şeyinden döngüsünden bahsedebilir Peki. En eski örneklerden evet. konuşmak belki iyi olabilir. Şimdi bir şey yakın daha çok şey konuşuyoruz ama... Hı -hı. E, nedir, nedir gözüne çarpan en eski örnekler nasıl? Biraz bahsettin köy enstitüleri diye ama... Evet, yani köy enstitüleri en net örneklerden bir tanesi... E Cumhuriyet'in kuruluşunu takiben ulus devlet fikrini yapılandırma sürecinde ortaya çıkıyor. Ee, köylerde eğitimci yetiştirmek ve e, halkın e, belirli alanlarda yetkinlik kazanmasını hedefleyen oluşumlar. Ee, buna takiben yine e, 68'in getirdiği hareketlenme sonrası genç sinema e, bildirisinin yayınlanmasıyla e, devrimci bir sinema arayışı aslında bir nevi e, kendi yayın organları üzerinden e, 68'de ilk sayıları e, duyuruluyor ve egemen sinema yani o dönem Yeşilçay ideolojisine e, ve onu yaratan toplumsal düzene karşı çıkan bir e, halka dönük daha bağımsız bir sinemayı amaçlayan bir hareket bu ee, yine Gazi Eğitim Enstitüsü'nün kritik olduğu söylenebilir. Alternatif bir pe pedagoji sunduğu için. <Gülüyor> ee, bunun dışında yine 67'de e, Odtü'nün e, Nide Ulu Kışla'da Eminli Köyü'nde gerçekleştirdiği bir e, yaz stajı gibi düşünülebilir. E, mimarlık öğrencilerinin bir taş binayı e, inşa edip köye kazandırması e, ...kritik bir vaka olabilir... ...bu dönemde. Burada ama nasıl bir... Yani, hani ...Naz'ın bahsettiği başta izleyicilikten... ...kullanıcılığa yönelten... E, ...bir e, iddiası da var aslında... ...yalarlı sanatın. Bunlarda nasıl bir ilişki var? Yani aslında bu pratiklerin hepsi... ...günelik hayatın içinde hem eğitim programları... alternatif pedagoji denemeleri... ...hem de işte o tüm mimarlık öğrencilerinin yaptığı... ...dönüşüm gibi bir köy... ...binasını hizmete kazandırma gibi... Sanatı seyirlik bir şeyden çıkarıp aslında kullanılabilir, kullanılabilir. E, bir şeye Hı -hı. dönüştürme hali. Yani o okulun belki e, sanatsal e, kas çok yüksek değil, çok büyük bir sanat veya da estetik katkısı yok. Sadece okulu kullanılabilir hale getiriyorlar. Ama bunun kendisinin e, bir tür sanatsal müdahale olduğu yararlı sanat fikrine Hı -hı. içkin aslında. İşte estetikle etik arasında bir tür ilişki kurulması gerektiği fikri de var yararlı sanat Hı -hı. fikri içinde. O yüzden e, bu örnekler böyle çok ilk anda kulağa sanat gibi gelmiyor, sanat eseri gibi düşünmüyoruz. Hı hı. Ama yarar sanat fikri sanatın her yerde görülebilir olduğunu, işte bu tarz örneklerde hı. de bir tür sanatsal katkın olduğunu söyleyerek bunların altını çiziyor diyebiliriz. Hı hı. Belki bir noktada bir şarkı arası, şarkı arası vermek <gülüyor> iyi olabilir, Evim ee, mola vermiş oluruz. Ne dinleyeceğiz Naz? Bülent Ortaçgil'den Bu iş Çok Zor Yöncüm. Kilitli duygular kapılar açılmayınca uşzor çok zor yolcu çünkü sevmeyi bilmeyince bahar gelir fark edilmez olur insanlar görmeyince uşzor yolcu çünkü insanlar günler boyunca soru sormadan. Çok zor yonca. çünkü insanlar günler boyunca soru sormadan durur. Bu zor çok zor yonca çünkü sevmeyi bilmeyince bahar gelir fark edilmez olur insanlar gördüğünce. Bu zor çok zor yonca. Çünkü bizler duymayınca birinin eli biri, herkesin cebinde insanlar umursamayınca bu iş çok zor yonca çünkü insanlar aylar boyunca soru sormadan durur. bu iş çok zor yonca çünkü insanlar aylar boyunca Soru sormadan... İnsanlar yıllar boyunca soru sormadan durur. Kuş çok yonca Çünkü insanlar yıllar boyunca hiç soru sormadan durur. Kuş çok yonca Çünkü insanlar yıllar boyunca hiç soru sormadan Ekran Merhaba, Yaralı Sanat Ailesi programımızın ikinci kısmındayız. Ee, bizimle Naz burada, Naz Kocadere. ...biraz yararlı sanat arşivi üzerine yürüttüğü araştırmadan bahsediyoruz. Ee, ilk kısmında biraz daha böyle tarihsel örneklerden konuştuk... ...hem Türkiye'den hem de yararlı sanat fikrinin neler e, kapsadığından bahsettik. Şimdi belki daha yakın dönem örneklerden bahsedebiliriz. Neler var, araştırmada nelerle karşılaştınız ve bunlar benzer temalar altında toplanıyorsa... ...bu temalar neler? Belki biraz bundan bahsedebilirsin Nazlı. Tabii. E yani aslında yine tarihsel olaylara takiben e, denk gelen bazı temalar var. Bunlardan bir tanesi Geziye Hareketi sonrasında ortaya çıkan özellikle e, sanatçıların birçok farklı alandaki insanla buluşmasıyla ortaya çıkan kolektif oluşumlar gibi düşünülebilir. E, mülksüzleştirme ağları bunlardan bir tanesi. Biz de konuk ettik. Hı hı. Hı hı. E, bunun dışında ee, yakın dönemde yine herkes için mimarlık gibi hı hı. E, vakalar var mekanda Adalet Derneği yine e, benzer kentsel dönüşüm mimarlık üzerine e, kentin toplumla kurduğu ilişkiyi sorgulayan e, ve bolca farkındalık yaratan e, oluşumlardan bir tanesi kültür e, Kültürhane de bu anlamda kritik bir örnek olarak düşünülebilir hı hı. E, özellikle İstanbul merkezin dışındaki örneklere de bakmaya çalışıyoruz ee, daha belki detaylı bir hatırlatmak gerekir belki Mersin'de. Ee, Mersin'de yer alan e, akademisyenlerin e, bir araya gelmesiyle ortaya çıkarılan e, açık bir alan, e, kütüphane'den ve bir kafeden oluşuyor ve birçok insana Açık bir platform gibi evet, düşünüyorum. Türlü dersler, eğitim programları, konferanslar, Güzel. seminerler, gösterimler düzenliyorlar. Evet. evet. Yani yine biraz daha geriye gidersek aslında hani siyah bant gibi e, oluşumlar da var. Hı -hı. E, sanat alanındaki e, sansür vakalarını inceleyip bu konuda farkındalık yaratmaya e, çalışan e, bir oluşum olarak düşünülebilir o anlamda kritik olduğunu düşünüyorum. Bu araştırma kapsamında aslında bir atölyede gerçekleştirildi. Hem uluslararası konukların davetli olduğu hem de yurt içinden bu meseleye ilgi duyan insanların katıldığı. O atölyenin amacı neydi, nasıldı? Belki evet. oradaki tartışmalardan biraz bahsedebilirsin bizi. Bu bizim 25-26 Mayıs'ta gerçekleştirdiğimiz bir etkinlikti. Burada incelenen bir vakanın yararlı olarak nitelendirilmesini nasıl nitelendiriliyor sizce? ...böyle mi gerçekten yoksa bu tartışma açılabilir mi? Biraz bunları sorgulamak istedik. Ee, ve aslında bu en başta saydığımız Artevitil'in e, duyurduğu sekiz kriteri e, aşan durumlar e, olduğunda bunları nasıl konuşmak gerekir? Biraz bu bunu teşvik etmek istediğimiz için de ortaya çıkardığımız bir etkinlikti. Evet. 20'ye yakın vakayı atölye katılımcılarıyla kolektif bir tartışma eşliğinde değerlendirdik. RTÜT'l ekibinden hem Medina ve Alessandra Saviotti'nin katılımıyla düzenlendi. Ee, ve bu tartışmada e, bazı noktalar ortaya çıktı. E, bunu da vakalar üzerinden değerlendirip Hı. sorgulamış olduk aslında bir nevi. <gülüyor> Var mıydı öne çıkan vakalar? Yani, yani, ya da neydi bunlar? Ee, yani şöyle bazı sorular ortaya çıktı. Belki o soruları e, söylemek yardımcı olabilir. Ee, örneğin bir platform yani vakalar üzerinden konuşurken e, bir platformun e, bir sanatçının ya da bir yaratıcı sektör çalışanının kullanılına açık ve ücretsiz bir alan yaratması onu yararlı kılar mı <gülüyor> gibi bir soru ortaya çıktı mesela. Ee, ya da yarar sağlayan bir oluşumun kullanıcılarının çok dar bir çevrenin ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemesi. Ee, biraz o oluşumun etki sahasını sınırlaması sebebiyle hala yararlı kılar mı? Ee, ya da sanat için yeni kullanılar öneren bir sanat eserinin kullanıcıları kim olabilir? Hı -hı. Ee, kullanıcılar ve o kullanıcılarla etkileşim e, çok sorgulanan bir nokta. Ee, Hı, -hı yarar sağlaması açısından bu etkinlikte çok ön plana çıkan bir noktaydı. Kullanıcılarla iletişim üzerine özellikle odaklandık bu etkinlikte. Yani tabii yarar çok ölçülebilir bir şey olmadığından aslında e, soru işaretleri çıkıyor orada. Yararlı sanat her tartışıldığında işte kimin için yararlı olduğu, yararın nasıl ölçülebilir olduğu ya da o işi icra eden, e, başlatan, sürdüren kişilerin dışında Gerçekten o işten işi kullanarak ondan yararlanan insanların bu konu hakkında ne düşündüğünü nasıl anlayabiliriz gibi sorular ortaya çıkıyor. Ee, şöyle örnekler de var kendi yaptığı işi işte bir tür toplumsal müdahale olarak kurgulayan Hı -hı. E, bir başlatıcının e, aslında bu ifadesinin dışında başka bir tür e, dayanağının olması gerekiyor. Gerçekten o işi e, kullanan insanlar, o işten yararlanan insanlar, o işin hedef kitlesi dersek daha böyle şey genel bir tabirle. Onlar aynı şeyi düşünüyorlar. Mı? Böyle çift taraflı bir yanı da var aslında. Başlatanlar, kullananlar diye ikili bir ayrım var. Her işte bu tartışılabilir. Ve çok o atölyede de tartışılan konulardan biri oldu bu ee, diyebiliriz. Belki tam da buradan aslında yerel sanat fikrinin kısıtlarını da tartışmaya açabiliriz. <gülüyor> ee, ya Benim bildiğim kadarıyla biraz takip ettiğim kadarıyla en son yine Salt Galata'da ağırladığınız Burak Deliyer bir eleştiri de getirdi galiba. <gülüyor> i̇şte aslında yerel sanat fikrinin biraz da neoliberalizmin e, gidişatıyla uyumlu olabilecek unsurlar da içerisine <gülüyor> dair bir eleştirisi var. Bu sadece birisidir eminim. Biraz bu kısıtlardan bahsedebilir misiniz? Burak'ın eleştirisini ben hemen özetleyebilirim. Belki ondan sonra nasıl devam edebilir? Burak burada da bu programda da konuk etmişti kendisini. E, o yarar ve sanat fikrini e, aslında şey biraz böyle uyuşmaz bir ikili olarak görüyor. Hı -hı. E, bir yandan neoliberalizm tarafından e, bir e, devletin boşalttığı alanları e, sanatla ya da işte türlü sivil girişimlerle doldurmak zorunda mıyız? Bu, bir tür neoliberal e, programa hizmet eder mi gibi bir soru var aklımda. İkincisi de zaten yararlı olan bir şeye sanat demek ya da sanat olan bir şeye, iyi bir sanat eserine yararlı demek gerekli mi gibi bir sorgulaması hı hı. var. Ee, bu eleştirilerden bir tanesi. Başka ne gibi eleştiriler var kısmı? Belki naz bize şey yapabilir. Araştırmada rastladığın. Bir diğeri de bence sürdürülebilir olması e, kritik bir mesele. Özellikle e, hani sanat alanındaki oluşturan projelerin uzun süreler, uzun soluklu olması e, pek rastlanan bir durum olmuyor koşullara bağlı olarak. Örneğin bir enal kapsamında düzenlenen bir e, bir proje e, sadece o etkinlik kapsamında sınırlı kalıp e, kısa bir süre etkin olmuş oluyor ve kullanıcılarla erişimi kısa olduğu için de zenginleşen büyüyen bir şeye dönüşemiyor. O yüzden uzun soluklu olması e, ve zaman içerisinde bir sürü farklı ihtiyaca karşılık gelmesi e, aranan bir durum. Bu noktadan bazı vakaların elendiği durumlar oldu tartışmada da denk geldiğimiz. Yani genel olarak aslında belki de işte e, sanat eserlerine çok e, görülmeyen özellikleri yarar sanat e, mutlak kılıyor, zorunlu Hı -hı. kılıyor o arşiv ve dahil olması için. Ee, ama arşivdeki işlerin bazılarının bile bu tür sorgulamaları açık. Yeniden o gözle bakıldığında yararlı sanat olduğu düşünülen ya da öyle kabul edilip arşiv edilen işlerde e, tam o kriterleri karşılamıyor olabilir diyebiliriz. Peki bugün e, yararlı sanat arşivinde Naz Kocadere'yi ağırladık ve yararlı sanat arşivine dair rürüttüğü araştırmadan konuştuk. Teşekkürler Naz. Teşekkürler, Teşekkürler Naz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.